Geçtiğimiz hafta Muhabbet Bağı programında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Şakı Kamer mucizesinden, o hadiseden bahsetmiş ve programı nihayete erdirmiştik. İnşallah bu hafta Hazreti Ebubekir'in Übey bin Halef'le bahse girişmesi mevzuyla e, programı başlayacağız abi. Ne dersiniz bu hususta? Şimdi tabii e, müellif Nezaketle yine büyük bir zarafetle Böyle bir başlık altında Mevzuyu işliyor Yani mevzu Başlığı olarak Hazreti Ebubekir Bekir Radıyallahu anh'ın Übey bin Halef'le bahse girişmesi Meselesi şeklinde Salih Suruç Hoca Efendi Bir başlık atmış Mevzuya girmiş Sahil kitaplarda bunu Bakan okuyan kardeşlerimiz Doğu Roma ile İran'ın savaşı ve bunun e, İslam dünyasına Müslümanlar tarafından nasıl karşılandığı hakkındaki malumat olarak işlendiğinden Bizans Savaşı veya Rumlar Rumların Savaşı veya Rum Suresi'nin ilk ayetlerinin inmesine vesile olan hadiseler şeklinde de inceleyebiliriz. Fakat buradaki zerafet bizim açımızdan hadiseye bakış getirdiği için siyah kitapları, en azından muhabbetle yazılmış bazı eserler, bizim açımızdan hep değerlendirdiği için, bizdeki akislerine göre başlıklar atmışlar, mevzuları ona göre ne yapmışlar, taksim etmişler. Fakat bu tarihte meşhur Sasanilerle, İranlılarla Doğu Ramaların, yani Zerdüşt efendim, Mecusi Ateşkede, ateşe tapan bir kavimle, bir milletle sözde Hristiyan olan, bir seviye olan Doğu Roma İmparatorluğu arasında bir savaş olarak çerian etmiş. Nasıl ki günümüzde efendim doğumuzda, batımızda dünyanın herhangi bir ucunda bir şekilde bir savaş olsa Süper güçler arasında da olsa ticari ekonomik bağımızla alakalı ülkelerde de olsa nasıl bizi alakadır ediyor? Falan ciğerde olan savaş nasıl bizim borsayı, ekonomiyi falan etkiliyor? E, dün de bundan farklı değilmiş. Fakat dün e, ticari hadiselerden daha ziyade dini efendim tesir, inanç sahası daha kendisini belirgin bir şekilde gösteriyormuş. Şimdi de e, günümüze mukayese edilebilir. İşte bu ideolojik veya dini kisvele gözüken hadiseler, tabiatıyla Mekkeli müşrikler tarafından da kendilerine göre baskılara, kendilerine göre yorumlara ve bu yorumları Müslümanlara karşı baskı şekilde kullanmalarına vesile olmuştur. Fakat Cenab-ı Hak herhangi bir şekilde dünyanın diğer tarafında da olsa, başka cemaatler ve cemiyetler tarafından, veya din mesupları tarafından Allah Resulüne yapılacak olan bir baskıyı, bir üzücü hadiseyi bile kabul etmediğini ve bertaraf etmek için, Allah Resulü teyit için ayetleriyle, mucizeleriyle nasıl onun gönlünü ferahlattığını görmemiz açısından önemli bir hadise. Tabi ben konuşurken falan yine zorluk çekiyorum ama inşallah bir aksilik olmazsa, Programın sonuna kadar mevzumuzu işleyeceğiz diyelim ve mette dönelim. Evet. Nedir bu hadise? Nasıl gelişmiştir? Dinleyelim. Resul-i Kibriya Efendimiz peygamber olarak gönderildiği sırada Doğu Roma ile İran dünyanın en büyük devletiydiler. Bihset'in 5. yani miladi 613 senelerinde bu iki komşu ve rakip devlet birbirleriyle kanlı bir muharebeye girmişlerdi. İran devleti tahtında 2. Hüsrev, Rum İmparatorluğundaysa Hiraklis bulunuyordu. Evet, Hirakli de denebiliyor, Hiraklius da denebiliyor. İkisi de doğrudur. İran orduları Rum kuvvetlerini denize dökünceye kadar takip etmiş, Suriye'deki bütün mukaddes şehirleri ele geçirmiş, Miladi 614 senesinde bütün Filistin'i ve Kudüs'ü istila etmişti. Mukaddes şehirleri derken, takdis edilmiş şehir yoktur. Ardıl mukaddeseti şeklinde, mukaddes yer ve belde şeklinde Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen yerler vardır ama o peygamberlerin orada bulunması ve peygamberlerine vaat ettiği topraklar olması hasebiyle takdis edilmiş, yüceltilmiş manasındadır. Bütün mukaddes şehirler derken, yani güzel hadiselerin, Cenab-ı Hakk'ın Kuddus ismi şerifi, azametinin, dininin, idanının yapıldığı mekanlar olarak gözümüzde canlanması lazım. Evet. Bu istila esnasında bütün kiliseler yıkılmış, bütün dini binalar tahrip ve telbis edilmişti. İranlılara katılan 26 bin kadar Yahudi, 60 binden fazla Hristiyan'ı kılıçtan geçirmişti. Evet. İran Kisrası'nın sarayı 30 bin ölünün kafatasıyla donatılmıştı. Bu istila tufanı burada da durmamıştı. Mısır'ı da basmış, miladın 616. senesinde İranlılar, bir taraftan Nil Vadisi'ni işgal ederek İskenderiye'ye ulaşmışlar, diğer taraftan bütün Anadolu'yu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri olan Konstantiniye şehri karşısında görünmüşlerdi. Böylece Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu'yu saltanatları altına almışlardı. Hülasa, Çarpışma 616 senesinde Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarumar edilmesi ve bir daha kımıldamayacak şekilde yere sevrilmesiyle son bulmuştu. Yani tam bir hezimet, öyle bir hezimet ki artık bir daha Doğu Roma İmparatorluğu'nun ayağa kalkması, salsaniler üzerine yürümesi, İranlıları herhangi bir cephede değil mağlubiyet... Herhangi bir cephede bile yenebilecek kuvvetinin kalmaması demekti bu. Tam bir hezimet. Perişan olmuş vaziyette. Artık Doğu Roma tamamen bitti pozisyonunda bir hadise yaşanıyor. Durum bundan ibaret. Evet. Rumlar ehli kitaptı. Hristiyandılar. İranlılarsa kitapsız, ahirete inanmaz, ateşperesttiler. Romalıların bu mağlubiyet haberi Mekke'ye ulaşınca müşrikler sevinmişler şımarmışlar, Müslümanlarsa üzülmüşlerdi. Ya Şimdi çok önemli bir mesele bu. Yani Müslümanlar burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya bunlar ehli kitaptır. Sizin üzülmeniz lazım. Bak mecusiler onlar kitapsızlardır. Tamam ehli kitaplardır her ne kadar tevhid dininden uzaklar ama neticede Hz. İsa'yı peygamber olarak kabul eden bir şekilde kitaba inanmış insanlardır. Yani bize daha yıkındırlar. Bunlara bu durumlarından dolayı üzülün, meyus olun diye bir şey söylemiyor Hazreti Peygamber. Fakat peygamberin ahlakından, Kur'an'ın kaynağından beslenen ve ondan nasiptal olan, feyiz alan müminler hepsi bu hadiseden müteessir oluyorlar. Aynı mecusilerin yenmesinden kendileri de putperest olan müşriklerin sevinmesi gibi. Yani öyle acayip bir durum ki bu. Günümüze inşallah ilerleyen şeyler de göreceğiz. Günümüze tatbik ettiğimizde değil bir mümin cemaatin Müslüman olduğunu iddia eden bir cemaatin kötü duruma düşmesinden dolayı üzülmeyi Müslümanlara yakınlık derecesine göre belli cemaatlerin bile başına gelen hadiselere karşı müminlerin duyarlı olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam küfür bir millettir. Küfür bir millettir. O ayrı bir şey. Fakat neticede Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi o müşriklere karşı sen kendine ehli kitabı daha yakın ve yardımcı bulursun şeklindeki ayeti de unutmamak lazım. Yani buradan biz kalkın, şimdi hemen Muhadeniz'deki gidin Yahudi, Hristiyan'ı ziyaret edin, şöyle edin, böyle edin demiyoruz. Onu geçtik, nerede kaldı bu olsun da. Mümin cemaatlerin, Mümin grupların, mümin olduğunu, Müslüman olduğunu iddia eden grupların, cami cemaatinin veya başka cemaatlerin birbiriyle çekişmesi, birbirlerinin başına gelen hadiseden dolayı sevinmesi, akla ve imana muhal bir hadisedir. Akla ve imana muhaldir. Yani ne demek akla ve imana muhal? Hem mümin olacak, hem Müslüman olacak, hem akıllı, felasetli bir mümin olacak, hem de bu şekilde sevinecek. Muhaldir bu, ikisi beraber bulunmasın. Yani ne demek? Ya aklı imanı yoktur ya da Allah muhafaza eylesin. Ötekisini söylemek istemiyorum. Yani bu fevkalade büyük bir fitnedir. Müminler Rumların başına gelen hadiseden dolayı müteessir oluyorlar. Müşrikler de kendileriyle benzerliği olduğundan dolayı ateşperestlerin yaptığı zulmü ve bu savaştaki başarılarını memnuniyetle karşılıyorlar. Ve üstü kapalı olarak ne diyorlar? Evet... Siz ve Hristiyanlar ehli kitapsınız. Biz ve İranlılarsa ümmiyiz. Hayır yanlış bir tabir bu. Yani ümmiyiz. Yani ümmi demek herhangi bir yerden bir şey almadık. Alakamız yoktur. Kitapsızız manasındadır o. Buradaki ümmiyi alıp metinde böyle geçiyor hakikaten. Yani bakıldığında, metne bakıldığında müşriklerin biz ümmiyiz kelimesini kullandıklarını görüyorsunuz. Fakat nasıl ki hadis, hadis kelimesi. Vakaya denir, sonradan olma şeye denir, arızaya denir, birçok şey denir. Fakat Resulullah'ın sözü manasında söylendiğine ne denir? Hadisi şerif denir. Ve o kadar meşhur olmuştur ki hadis sözü, hadis denildiğinde peygamber sözü akla gelir. Şimdi burada da ümmi kelimesi duyduğunda, biz müminler ümmi kelimesini duyduğumuzda, ilk önce aklımıza gelen Hazreti Muhammed ümmidir. Hazreti Muhammed Mustafa, ümmi muhtar sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah bizzat Kur'an'da ümmi ismiyle zikretmektedir Hazreti Peygamber'i. Dolayısıyla biz müminler, müşriklerin kendi aralarında kullandığı kitapsız kitap okumayan, kitaptan uzak kalan ümmi manasına ümmilik kelimesini burada zikredemeyiz. Biz ümmiyiz denildiğinde bizim anladığımız ümmi olmak alim olmaktan da üstündür. Allah'ın bizzat öğrettiği kişi ümmi denir. Resulün ümmi. Ne diyoruz sen? selatü ümmiye? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diyoruz. Öyle ümmi olmak alim olmaktan efterdir. Ümmi diye evet hocadan ve kitaptan okumayan adama denir ama ümmi demek Ölümlüden değil, ölümsüzden malumatı ve ilmi almış kişiye denir. Ölümsüz olan Allah'tan, ilmine sahip olan kişiye ümmi denir. Felaset sahibidir yani. Cahil manasına değildir. Dolayısıyla bu, siz ve Hristiyanlar ehli kitapsınız. Biz ve İranlılar ise kitapsızız. Eyvallah. Şeklinde çevrilmesi metne Türkçe'ye çevirirken bu şekilde çevrilmesi elzemdir. Daha güzeldir değil, elzemdir. Evet. İranlı kardeşlerimiz sizin Rum kardeşlerinize galebe çaldı. Biz de sizinle muharebeye girişsek, sizi mağlup ederiz diyerek şamataya başladılar. Sizin de akıbetiniz öyle olacak ki biz de sizi perişan edeceğiz. Bak işte akıbetiniz böyle olacak demeye getiriyorlar. Evet. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimizin bir mucizesi olmak üzere Cenab-ı Hak Rum suresini indirip, müminlerin üzüntüsünü giderdi. Esteuzu billah. Rumlar mağlup oldu. Arzın size en yakın yerinde. He. Şimdi ayet öyle. Esteuzu billah. Gulibetur rum. Rumlar ne diyor? Mağlup oldu. Yenildi. Arzın size en yakın yerinde. Devam et. Bununla beraber onlar bu mağlubiyetlerinin arkasından birkaç sene içinde muhakkak galip edecekler. He. Gelecekten haber vererek Hazreti Allah, birkaç seneye kadar muhakkak Rumlar yenecek. Ama bunun aklen, tarihen, askeri, stratejik, efendim, ekonomik, sosyolojik ne kadar ilim varsa insancıkların uydurduğu, çıkarttığı, tespit ettiği bu da ilahi Allah'ın izni, inayetiyle olan ilimlerdir ama neticede insanların böyle satıhta kalmış olan kısmına ait kişilerin uğraştığı bir şeydir. Öyle bakıldığında yani bunlar yeni bir şey icat etmezler. Ortaya çıkan şeyde de sadece tasnif etmektir onların yaptığı iş. Sosyolojinin, tarihin falan işi. Tarihçi tarihi yeniden yazmaz. Olan hadiseyi ne kadar da tarihçi olur. Sosyolog sosyal hadiseyi görür. Böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu, şundan şu etkilendi der de sosyolog olur. Anlatabiliyor muyum? Durumu tespit eder yani. Şimdi bu durum tespitiyle meşgul olan insancıkların kurduğu düzenlere ve yaptıkları istatistiklere göre bakılırsa mümkün değil gibi gözüküyor. Fakat Allah Teala neticede sadece Hazreti Peygamberin değil, sadece Mekkelilerin değil, alemlerin Rabbi olduğunu beyan için ayrı ayrı alemlerden de haber vererek o alemlerle alakalı malumatı müminlere ne yapıyor ulaştırıyor. İnkara mecal yok. Şakka ı Kamer mucizesi nasıl Mekke'de gözükmedi sadece? Dışarıdan gelen kafirlerden tut da daha evvel söylediğimiz gibi ta Hindistan'daki keşişler bile gördüyse Allah Resulü'nün ve onun ümmetinin sahabisinin üzüldüğü hadiseler ve ki dünyanın öteki tarafında olsun Cenab-ı Hak yine o taraftan gelebilecek olan sevindirici haberleri asabına. Efendim ve Resulüne ne yapmış oluyor? Bildirmiş oluyor. Ve bu da ayrıca gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihan şumur bir tevliye masar olmuştur. Bütün cihan onun ümmeti Muhammed'idir. Bütün kainattaki yaşayan mahlukat insanlar ve cinler onun ümmetidir. Aynı zamanda bu mucizeler ona işarettir. Resulullah Efendimizin mucizelerinin cihan şumur oluşu. Yani mucize bütün cihandaki insanlar alakadar eder ayrı Bu alemde bu kainatta Bu dünyada ta öteki taraftaki insanların bile o mucizenin Nurunu görmeleri Onlarla alakalı hadislerde işaret edilmesi Gösteriyor ki Resulullah Efendimiz Teşrif ile beraber Bütün kainattaki mevcudatın Ve mahlukatın Nebisi ve onlara göndermiş bir rahmettir Mesela büyük efendim, Süper güçler kendi nasıl gösteriyorlar Aa diyorlar biz Endonezya'ya da karışırız, Malezya'ya da, Uganda'ya da, Meksika'ya da.'' ''Neden?'' Aa diyorlar biz süper gücüz.'' Yani bizim gücümüz devletimizle, komşularımıza sınırlı değildir. ''Biz bu dünyayı dökme deriz.'' diyorlar. Onu göstermeye çalışıyorlar. Bana ne demiyor? Ruanda'da, bilmem de yok işte Guatemala'da bir şey olmuş. Bakıyorsun ki hemen oraya bir süper güç olduğunu iddia eden birisi ya bir asker göndermiş ya bilmem ne yapmış... Ya tehdit etmiş. Ne demek istiyor? Burada ben varım diyor. Bu dünyanın ağası benim. Şimdi siyasi hadiseleri biz haberlerde böyle seyrederken niye Peygamber Efendimiz'in mucizelerini okuduğumuzda bu işin bu tarafını görmüyoruz? Rumlardan bana ne? Hayır. Resulullah teşrif etmiş artık. Ondan sorulur. Artık Efendisi gelmiş dünyanın. Beklenen zat gelmiş. Rum'u da Acemi de ne yaparsa yapsın o Resulullah Efendimiz'in Gölgesinde ancak bunları icra edebilir İşin bu tarafı da vardır Yani sadece müşriklerin Resulullah Efendimiz'e yaptıkları tazlik ve edepsizlik değil Resulullah Efendimiz niye işaret ediyor Hatta gönlüme geldiği bir konuşayım Onun mübarek muhayyelesinde dimağında ne geçiyor Dimağında geçen Hayalinden geçen şeyler bile Bir şekilde Allah tarafından Ehemmiyet arz ediyor bir sebebe binaen muhakkak surette o hususta ya bir mucizesi ya bir işareti gözüküyor. Bu aynı zamanda onun hem alemlere hem bütün kainata hem bu dünyaya rahmet ve Resul olarak gönderildiğinin en bariz alametidir. Evet. O gün müminler Allah'ın nusretiyle ferahlanacaklar. O kimi dilerse muzaffer kılar. Çünkü o azizdir. Kudretiyle her şeye üstün gelendir. Rahimdir, son derece merhametlidir. Allah'ın vaadi bu. Allah vadinde hulfetmez. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Bu ayetler nazil olduğu zaman Rum İmparatorluğu öylesine perişan olmuştu ki dahili isyanlarla devlet inhilale uğramış, ordusu dağılmış, hazinesi boşalmış, İmparator Hirakl İstanbul'u terk ederek Kartaca'ya kaçmayı bile kurmuştu. İranlıların galip kumandanları zaferin verdiği sarhoşlukla şu sulhu teklif etmişlerdi. Azevvel hadise imparatorun artık o yenilginin verdiği Rumların yenilmesi meselesi vardı ve Rum Suresi'nde işaret edilen müstakil bir sure ismidir malum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, Peygamberliğini ilan ettiği beşinci senede vuku bulan bir hadise. İranlarla Rumların savaşı ve Rumlar tamamen bozguna uğramışlar, taürümar olmuşlar. Bu vaziyetteken müşrikler bu duruma seviniyorlar. İranlar ateşperest diye. Müminler de ne olursa olsun Hristiyan da olsa ehli kitap olduğu için Rumların yenilmesine üzülüyorlar. Cenab-ı Hak müşriklerin de bunu bahane ederek Müslümanlara eziyet edici sözler ve tahfif edici sözler sarf etmeleri üzerine zaten indi ilahisinde ve ezeli ilahisi sübhanisinde bulunmuş olan ayeti kerimeyi kelamını indiriyor, nüzür ettiriyor ve ne buyuruyor? Rumlar mağlup oldular size yakın bir yerde fakat Cenab-ı Hak birkaç seneye kadar onlara e, muvaffakiyeti verecek İranlılar üzerine tekrar galip olacaklar şeklinde ayet-i kerimesini beyan buyuruyor. Ama bu ayet-i kerimenin inişiyle ve Resulullah Efendimizin bunu ilan etmesiyle beraber durum şöyle ki Rumlar berbat bir durumda. Artık iç savaş çıkmış. ...Run imparatoru Kartaca'ya kaçmayı düşünüyor... ...hazine bomboş, tarumar olmuş... ...perişan bir vaziyette... ...yani o anda bunun böyle mümkün olması... ...hiç gözükmüyor... ...ve başka ne gibi hadiseler zuhur ediyor... ...ona bakacağız... ...zaten konu başlığımızda Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu anh'ın... ...Übey bin Halef ile bahse girişmesi... ...mevzuydu... ...hala daha oraya gelmedik ama şimdi o mevzuya girmiş olacağız... ...Evet... İranlıların galip kumandanları... Hmm. ...zaferin verdiği sarhoşlukla... ...şu sulhü teklif etmişlerdi... ...İmparator... İranlılar tarafından istenen her şeyi verecektir. Bu cümleden olarak bin yük altın, bin yük gümüş, bin yük ipek, bin at, bin kadın teslim edecektir. Rum İmparatorluğu da bütün bu ağır ve zillet taşır şartları kabul etmiş, bu esaslar üzerinde anlaşmayı imzalayarak murahhaslar göndermişlerdi. Elçi demek yani murahhas, evet. Bu elçiler İranlıların yanına vardığı zaman İran kisrası Hüsrev, bu yetmez bizzat İmparator Hirakli karşıma zincirler içinde gelecek, ilahına bedel, ateş ve güneşe tapmalıdır diyecek kadar mağrurane ifadelerde bulunmuştu. Böylesine büyük bir hezimetten sonra Romalıların birkaç sene zarfında canlanıp yeniden galip geleceklerine katiyetle hükmetmek şöyle dursun, ihtimal vermek bile adeta akılların hafızalalarına sığacak bir şey değildi. İşte böyle bir hengamete Cenab-ı Hak, Az evvel bahsettiğimiz ayet-i kerimelerle Resulüne Rumların kısa bir zaman sonra galip geleceklerini mucizane haber veriyordu. Hazreti Ebu Bekir bu ayetleri Resul-i Kibriya Efendimiz'den dinler dinlemez, onları Mekke'nin bir tarafında yüksek sesle okudu. Sonra da o sevinen müşriklere, Rumlar birkaç sene sonra İranlılara muhakkak galebe çalacaklar dedi. Müşrikler şaşırdılar. Bahsettiğimiz gibi büyük bir hezimete uğramış, Adeta yerle bir olmuş imparatorluk bir daha nasıl canlanacak ve İranlılara galibe çalacaktı. Bu durumu havsalalarına sığdıramadıklarından içlerinden Übey bin Halef yalan söylüyorsun dedi. Haydi aramızda bir müddet tayin et seninle bahse girelim. Hazreti Ebubekir kabul etti. 10 deve üzerine bahse girip 3 sene müddet tayin ettiler. Ama <gülüyor> bak ne olacak sonra? Evet. Hazreti Ebubekir gelip durumu Peygamber Efendimize haber verdi. Resul-ü Kibriya ayetteki bitten yani birkaç seneden maksat 3'ten 9'a kadar olan seneler demektir. Develerin sayısını arttır müddeti de uzat buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir çıktı. Übey'e rast gelince galiba pişman oldun dedi. Hazreti Ebu Bekir hayır dedi. Gel seninle bahsi artıralım müddeti de uzatalım. Haydi 9 seneye kadar 100 deve yapalım. Übey de Haydi yapalım diye kabul etti. Evet. Hazreti Ebu Bekir... Dikkatinizi çekiyor bak o müddetin ne olduğu hususunda... ...üçten dokuza kadar diye Resulullah Efendimiz tefsir ediyor. Bu ben girmiyorum ya da üzerinde düşünün. Resulullah Efendimizin ayetlerin muradı, ayetlerin manası huzurusundaki... ...tefsirini ve ümmi oluşunu şöyle hepsini birden birleştirin. Şimdi sözü uzatmıyorum yoksa şey bitmeyecek, mevzu bitmeyecek. Evet... Hazreti Ebubekir Mekke'den ayrılacağı sıralarda Übey bin Halef boğazına sarıldı ve "Sen Mekke'den ayrılırsan bahiste kazanacağım develeri ödemeyeceğinden endişe ediyorum. Bana bir kefil göster." dedi. Hazreti Ebubekir de oğlu Abdurrahman'ı kefil gösterdi. Übey bin Halef de Uhud erbine çıkmak istediği zaman Abdurrahman gidip onun boğazına sarıldı ve "Vallahi bana bir kefil göstermedikçe seni bırakmam." dedi. Hmm. Übey bin Halef de kefil gösterdikten sonra Uhud tarbi için yola çıktı. Übey bin Halef Uhud tarbinde Resul-i Kibriya Efendimizin kılıcından aldığı bir yaradan dolayı öldü. Mağlubiyetlerinin 9 yıl sonra Rumlar birdenbire canlanarak hiç beklenmedik ve umulmadık bir saldırışla İranlıları dehşetli bir bozguna uğrattılar. Buna da Müslümanlar çok sevindiler, müşriklerse son derece üzüldüler. Hazreti Ebubekir yüz deveyi Übey bin Halef'in kefilinden ve mirasçılarından alıp Peygamber Efendimiz'e getirdi. Resul-i Kibriya Efendimiz onları sadaka olarak dağıt buyurdu. Yüz tane deve çok büyük sermaye. Yani bir ordu düzülüyor, bir kervan düzülüyor yüz tane şeydi. Debeyle. evet. Kur'an-ı Azimüşşan'ın istikbalden <gülüyor> haber veren ve Resul-i Kibriya Efendimiz'in bir mucizesi sayılan bu haberinin ortaya çıkması üzerine Mekkeli müşriklerden bazıları Müslüman oldular. Evet, şimdi bahse girişmek mevzuunda o nasıl akıl çerçevesinde kalıyor? Öteki zat-ı alide iman dahilinde akıl çerçevesinde kalanları o mucizenin şiddetini ona göstermek ve aklın hiçbir zaman imanın karşısında değil. Ancak imanla beraber yürüdüğünde kaybetmeyeceğini ona göstermek için bir bahse tutuşuyorlar. Bu şekildeki bahisler, böyle yapılan bahisler zaten dine hizmet eden, Allah'a itimat edilerek dine hizmet eden bahisler olduğu için bizim anladığımız bahis çekişme hükmüne bile girmez. Mevzu ayağın oldu, beyan oldu. Tekrar izaha e, lüzum yok, hacet yok. Çünkü şimdi Müslümanlara karşı boykot yapılması hadisesini o İkicihan serbere Efendimizin peygamberliğin ilan ettiği Mekke devrinin yedinci senesinde vuku bulan o elim verici efendim hüzündendirici boykot hadisesini işleyeceğiz. Hiç olmazsa bir gizgah yapalım. Bir setin 7. senesi, miladi 617. Bu tarihe kadar İslam'ın inkişafına mani olmak gayesiyle müşrikler tarafından girişilen her teşebbüs akim kalmıştı. Üstelik İslamiyet daha da hızlı inkişaf ediyordu. Müslümanların sayısı günden güne her türlü şiddet ve mukavemete rağmen artıyor ve İslam'ın nuru Mekke dışındaki kabileleri de kucaklamaya başlıyordu. Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza gibi iki kahraman İslam safına katılmış bulunuyordu. Hazreti Ömer, önceki halin tam tersine İslam davasını bütün güç ve gayretiyle benimsemiş, adeta İslam'ın sağ kolu olmuştu. Bu durum Müslümanlara cesaret ve moral verirken, müşrikleri ise fazlasıyla sarsmış ve onları derinden derine düşündürmüştü. Diğer taraftan Kureyş müşrikleri, Necaşi'nin ülkesine sığınmış bulunan Müslümanları geri alma işini de başaramamışlardı. Hükümdar, asame, mülteci Müslümanları geri vermediği gibi onları koruyacağına dair de söz vermişti. Bütün bunlar, Kureyş müşriklerini son derece tedirgin edip endişeye sevk ediyor ve yeni kararlar almaya, yeni planlar tertiplemeye zorluyordu. Müşrikler, işkence yapmakla, şiddet göstermekle Kimseyi dininden çeviremeyeceklerini, İslam'ın ilerleyip yayılmasına engel olamayacaklarını anlamışlardı. Yani kendi çevrelerinde, kendi muhitlerinde olan bir hadise olmaktan çıkmış. Zaten de öyle olmadığı aşikar. Cenab-ı Hak o ümmül kura şehirlerin anası olan Mekke'de bunun inkişafına ve neşet etmesine karar vermiş. Habibini oradan zuhur ettirmiş ve... ...bunlar kendi muhitlerinde, kendi efendim dünyalarında bunları hapsederler, zapt ederler dedikçe... ...artık bu iş şimdiki tabirle biraz seküler bir şey olacak ama kavram dünyaya açılma. Efendim şimdi global falan filan diyorlar ya... ...hani diğer ticaret olarak da, dini etkileşim olarak da başka kabilelere etkiliyorlar... ...farklı ülkelerden bağlantılar var, bağlar, alakalar var... İşte bazı siyasi askeri hadiselere yorumlarıyla farklı bir rengi var işin. Bu iş artık onların muhitinde zapt etmek haline iyice çıkıyor. Kendilerine göre diyorlar ki ya biz buna sessiz kalırsak bu öyle bir saracak ki kendi yerimizde biz yabancı hale geleceğiz. Sanki orası onların yeriymiş gibi kendi yerimizde biz yabancı hale geleceğiz. Halbuki onlar zaten o yerde yabancı haline gelmişler, yabancılaşmışlar. O şehir şehirlerin anası olarak Allah'ın hilkatine yaratmasına mazhar olmuş. Adem aleyhisselam oraya gelmiş. İbrahim aleyhisselam orada tekrar Kabe'yi inşa etmiş. Ve orası muvahhidlerin yeri zaten. Tevhid itikadından, şehit yatağından, nebiler yatağından uzak bir şekilde tavır ve ahlak sergileyenler zaten o vatanda da yaşasalar oranın yabancıları haline gelmiş. O mekanın Allah'ını tanımıyorlar. O mekanın şerefini bilmiyorlar. O mekanın nebisini, şehidini, sıddıkını tanımıyorlar. Bu insanlar orada da doğsa oranın yabancısı haline gelmişti. Şimdi oranın hakikatini onlara anlatan, o ülkenin gerçek rengini, gerçek dinini savunan bir nesle, bir kavme, bir cemaate karşı sanki yabancılar bunlar. Ya bizim muhitimizi bak ne hale soktular gibi. Bir de sözüm ona içi boşaltılmış bir vatanperestlik taslıyorlar. Mekke'li müşriklerden bahsed. Yani siyer dersi yapıyoruz ya Mekke'li müşriklerin durumundan bahsed. Şimdi ne yapıyorlar? Kendilerince onların sermayesini, onların bulunduğu ortamı vesaireyi kendince boykota etmeye çalışarak son bir hamle daha yapacaklar. Yani böyle belki direkt olarak askeri müdahale yapmayacak. Direkt olarak onları... Efendim toptan hepsini kılıçtan geçirebilecek bir kuvvetleri yok. Çünkü neden? Artık dünya çapında tanınıyorlar. Dışarıdan da içeriden de farklı böyle bağlar var. Çin'de kahramanları var, kuvveti var. Ne yapacaklar? Boykot yaparak, şey yaparak onları iyice elimine etmeye çalışacaklar. Dışarıya karşı mahcup etmeye çalışacaklar. Ve sermayelerini, hayat sahalarını daraltarak onları ölme mahkum etmeye çalışacak Ama bu son imtihan. Bu son imtihandır. Ondan sonra... Bu tamamen kayboldu gibi gözüken hicretle beraber oraya hakim olabilecek bir neslin, bir cemaatin gelişinin de müjdesidir. Ziyade sıkıntı ve meşakkat, ziyade ve tam bir fethin müjdecisidir. Hanımlar bile ben öldüm, bittim, ben ölüyorum galiba demeden çocuk doğmazmış. İşte bu ziyade tazik, muzafferiyetin yakın olduğuna işaret. Buyurun. Biz böyle bir çerçeve çizelim de öyle dinlenmiş olalım. Nasıl ki akıl almaz işkence ve zulümlere rağmen tek bir Müslüman dahi dininden dönmemişti, şu halde bütün bunların dışında başka bir siyaset takip etmeleri gerekiyor ve bu yolda karar almaları lazım geliyordu. Öyle yaptılar. Vakit geçirmeden bir araya geldiler. Uzun uzadıya düşünüp taşındıktan ve aralarında müşavere ettikten sonra gerek Müslüman ve ge gerekse gayrimüslim olsun Haşimoğullarının tamamıyla münasebetlerini kesmeye karar verdiler ittifakla aldıkları bu kararın maddelerini de bir sahife üzerinde şöyle tespit ettiler. 1- Haşim ve Muttal Muttalip oğullarından kız alınmayacak. 2- Haşim ve Muttalip oğullarına kız verilmeyecek. 3- Haşim ve Muttalip oğullarına hiçbir şey satılmayacak. 4- Haşim ve Muttalip oğullarından hiçbir şey satın alınmayacak. Bu karara akıllarınca kutsi bir mahiyet vermek için de yazılı sahifeyi ...Kabe duvarına astılar. Kendince taklis ediyorlar. Yani bu da diyorlar... E, ...bizim şeyimiz... ...yani kendimize göre bir... E, ...yasamız... ...işte kendilerine göre... ...yani hep müracaat edecekleri... ...ana maddeler, anayasalar gibi... ...kendilerince bir şey yapıyorlar. Evet, şekil yapıyorlar. Yani çok önemliymiş... Yani ...Kabe'nin duvarına asıldığında... ...iş bitiyormuş gibi... ...işte o bayrağın altına... o ...Kabe'nin altına asıldığında... Hemen sanki taksitlik edilecekmiş, doğruymuş gibi de bunu ne yapıyorlar? Kendilerince ilahi bir şeymiş, elzenmiş gibi bir havaya sokuyorlar. Halbuki tamamen nefsani. Ee, kendi yaptıkları zulmü, fıskı fücuru, küfrü, rezilliği, çocukları diri diri toprağa gömmek vesaire gibi. Hani nasıl şimdi iyi ve namuslu insanlara karşı tasarruf yapıyorlar? Niye? E, fuhuş yaptırmayacak. Eroini esrarı mi sattıramayacak. Buna hep mani olacak bir adamı. Bu... Efendim kirli pis emellere sahip ve bütün kazancı buradan olan insanlar e, hiç buna şey yaparlar mı rıza gösterirler mi göstermez. Yarasa gündüze düşmandır. Kendisi de kördür hatta. Yine gece. Yarasa ışığa düşmandır. Halbuki ışık düşman olacak bir şey değildir. Şimdi bunlar da kendilerine göre yaptıkları melahâneti, efendim rezilliği sanki mübarek mukaddes bir davaymış gibi İnsanları daha çok etkilemek için böyle gidiyorlar Kabe'nin duvarına falan asıyorlar. Evet. Ayrıca bu karara aykırı davranmayacaklarına evet. dair and içtiler. Bu boykot Haşim ve Muttalip oğullarının vücudunu ortadan kaldırmaya ve köklerini kazımaya müteveccihti. Bu durum karşısında Haşim ve Muttalip oğulları aileleri artık dağınık bir şey. Müteveccihti şeydi. kelimesini burada sevmedim. Teveccüh ve müteveccih kelimesi yüzün bakılabilecek yeriyle bakan... Yüzün de kıymetiyle alakalı bir şeydir. Haşimoğullarının kökünü kazımaya mütevecci. Tabiri güzel değil. Bunu da bir kaydetmiş olalım. Mütevecci diye bakan veçin de bakılan yerinde güzelliğiyle alakalı bir kelime, bir mevzu olduğuna mütevecci denir. Teveccüh. Buna kastedilerek denmesi daha uygundur burada. Kasıt vardır burada. Ne o işe tasallut eden, tevessül eden yüz, surat surattır. Ne yaptıkları iş... Doğru bir iştir. Buna müteveccih denmez. Müteveccihte bu ulvilik vardır. Her şeyden öte ulviyete mazhar bir yüz vardır. O yüzden becih, bu kelimeyi de tavsiye etmek isteriz. Evet. Bu durum karşısında aşin, çok affedersiniz. Tuvalete helaya müteveccih olunmaz. Kıbleye müteveccih olunur. Vücuh da bakılacak yerde kıbleye baktıkça hem oradan feyiz alır hem de kıbleye bakan yüz yüz. Diyor. Ben şöyle bir pisliğe müteveccihim. Müteveccihen yattım denmez. Yani pis ve kötü bir mülevves bir iş için buna müteveccih denmez. Yani sırf Osmanlıca parçalamak için bu kelimeleri koymuşlar ama yanlış koymuşlar. Evet. Bu durum karşısında Haşim ve Muttalip oğulları aileleri artık dağınık bir şekilde ayrı ayrı semtlerde oturamazlardı. Ebu Leheb hariç Mekke'nin kuzey tarafında bulunan Şii bir Ebu Talip, Ebu Talip mahallesi denilen yere topluca taşındılar. Artık bu mahalle sakinleriyle bütün münasebetler kesilmişti. Kazara oraya gidenler olsa dahi ağır bir şekilde azarlanıyorlardı. Sen nasıl gidersin? Sen nasıl buradan alışveriş edersin? Sen nasıl muamülü satın alırsın? Sen niye bunlarla oturursun? Sen niye bunun okuduklarını okursun? Diye azarlıyorlarmış. Ya bunlar böyle adamlar. Sen nasıl gittin bunlardan mal aldın? Nasıl yanlışlıkla o sokağa girdin? Nasıl onların okuduğunu okudun? Gibi ne yapıyorlarmış azarlıyormuş müşrikler. Kafir oldu kafirler değildir belki de. İşte Allah istersin cümlemizi böyle mevzu var. Müşrikler boykota uğrayanların toplandıkları mahalleye yiyecek içecek namına bir şey sokmuyorlardı. Sadece haç mevsiminde dışarı çıkıp alışverişte bulunmalarına sözde müsaade ediyorlardı. Sözde diyoruz çünkü o da çarşı pazarda köşe başlarında durarak onlara bir şey aldırmamak için ellerinden gelen her türlü engellemeyi yapıyorlardı. Hatta zaman zaman satıcıları onlara mal satmamak için tehdit bile ediyorlardı. Hani nasıl belli malları boykot ediyorlar bilmem ne yapıyorlar. Efendim günümüzün bazı insanları demek bu çok orijinal bir fikir değil. Zamanda yapılmış böyle şey. Evet. Bazen de binbir türlü dalavere ve hileye başvurarak satıcıların ellerinden mallarını alıp boykota uğrayanlara bir şey bırakmamaya çalışıyorlardı. Ebu Leheb Haşim oğullarından olmasına rağmen öz kardeşlerinin hısım ve akrabalarının açlıktan ölmesini istiyor ve bu hususta elinden gelen her türlü gayreti gösteriyordu. Mekke'ye yiyecek maddeleri getiren kervanları şehrin dışında karşılıyor ve ey tacirler, Haşimoğullarına bir şey satmayın. Fiyatları yüksek söyleyin ki almaya güçleri yetmesin. Benim servet sahibi olduğumu bilirsiniz. Söz verdiğim zaman da mutlaka sözünü sözümü yerine getiririm. Yiyecek yiyecek mallarınızın kıymetini bir kat artırın. Üst tarafını ben öderim diyor ve Müslümanların açlıktan feryat eden çocuklarının yanına Boş dönmelerine sebep oluyordu Kendi ticaretindeki dürüstlüğünü Verdiği sözü tutmasını Bahane ederek Bunu kendisine kalkan yaparak Zulümde daha da haddi aşıyorlar Ne kadar ibret verici değil mi Hani bakıyorsun Günümüzle alakalı Şöyle bir mukayese yapabiliriz Şöyle lanse ediyorlar Aa, Falanca memleketin devletin malı mı A Amerika mı A Almanya mı Abi malı çok iyidir onun Adamlar tıkır tıkır çalışıyor, bize bizim gibi değiller ki. Bak şu tarihte böyle dedi, hem ne yapıyor parasını getiriyor veriyor. Şöyle yapıyor ticaretinde işte şöyle bir, bir gün geçirmiş, şöyle tazminat ödemiş. İşte malında şöyle bir aksaklık çıkmış, komple malı almış sana yenisini vermiş. Abi diyor adamlar ticaretlerine çok düzgün diyorlar, tamam düzgün. Bu bir meseledir, güzeldir de, nafunuz yok. Fakat bununla beraber neyi satın alıyor bu adam? Bunu bunu basamak yaparak ne yapıyor? Ona da bakmak lazım. Ebleh ve aptal olmamak lazım. Bak Ebu Leheb'in yaptığına. Diyor ki ben bilirsiniz ki ticarette düzgün bir adamım. Söylediğim zaman da sözümü tutarım. Ticaretim şöyle düzgündür. Zengin de bir adamım. Sermayem var benim. Kuvvet var. Şimdi gelin siz buna binaen benim sözümü dinleyin. Gelin bu Müslümanlara zulme yapın. Bunlara mal satmayın. Bunları ne fenalık yapıyorsanız yapın. Ben diyor sizi merak etmeyin. Sizi ihya edeceğim. Yani A şirketi diyor ki B şirketine... Siz bu adamları inimini minnetin. Bunlar hakkında istediğinizi yazın çizin. Bunlara hakaret edin. Ya ben para sahibiyim biliyorsunuz. Ve benim mantar itemde, ticari mantar itemde, efendim ticari kendime göre sözüm ona ahlakımda da ben sözümü tutarım. Diyor ki size diyor filanca tarihte ben şu kadar yüklü parayı kasanıza koyacağım. Ama siz de bu karşında bunu yapın diyor. Şimdi buna bu söze maruz kalan, bu söze muhatap olan kişide karakter yoksa her an namusunu, her an efendim ahlakını paraya ve bu vaatlere satan bir tıynette ve alçaklıktaysa onun için ezden falan önemli değil. Ve Sonra bakıyor diyor ki bunu diyen diyor onlardan. Onların içinden çıkan adam bunu teklif ediyor. Onun içindeki çıkan adam kendisinin etrafındaki kendi memleketinin milletini evladını düşünmeyen bir adam bunu söyledikten sonra başka bir devletten başka bir milletten olan insan olarak ''Bunu düşünmek bana mı düşer?'' diyor bir de alacağı paraya bakıyor. Geçici şerefe bakıyor ve şerefsizliği efendim satın alıyor, onunla sermaye yapıyor. Şu, anla, şu anda yaşadığımız, günümüzde yaşadığımız hadiselerle bu kadar paralellik arz etmesi bu hadiselerin çok enteresan. Fakat bundan bir buçuk iki sene evvel söylediğimiz gibi kafir aynı kafirliğini yapıyor, müşrik aynı müşrikliğini yapıyor uyanık olduğunu iddia edenler, imanlı olduğunu iddia edenler. Ebu Cehil'in koltuğu boş kalmamış. Ebu Leheb'lerin külahı boşta kalmamış. Hepsi daha şiddet bir şekilde firamulluklarına, Nemrutluklarına devam ediyorlar. Şu veya bu yerde hitap edelim. Şöyle bir nefsimize hitap ederek soralım. Nerede asabi kiramın güzel Nerede Resulullah muhabbeti, nerede Sıddık-ı Ekber, nerede Ömerül Faruk, nerede Osman-ı nerede Hazreti Ali. Şu anda bunların yerinin olması, bunların yerinin boş kalmaması lazım. Biz kafirlerin küfrüyle, müşriklerin müşrikleriyle, sermaye sahipleri dinsizlerin ve yobazların bazı halleriyle meşgul olmaktan ziyade biz inançlı olan insanlar olarak neleri yapabiliyoruz, neleri yetiştirebiliyoruz bunun hesabını en önce verelim. Anlatabiliyor muyum? Ee, i̇nşallah bu sözlerimiz de aynı bu şekliyle dinleyicilerimizi kulaklarına gitmiş olur. Evet. Çocukların açlıktan gelen acıklı ve yürek parçalayıcı feryatlarına müşrikler kulaklarıyla birlikte gönüllerinde de tıkamışlardı. Taşları parçalayacak raddeye varan bu feryatlardan adeta emsalsiz bir zevk alıyorlardı. Bu hadise imansızlığın, inkar ve küfrün insanı hem cinsine karşı dahi olsa ne kadar merhametsiz ve gaddar bir duruma getirdiğinin ibretli bir misalidir. Hala radyolarını kapatmamış olan kardeşlerimiz için hadi bir ifşaatta bunu. Her küfrü yapan kişiye kafir denmez. Yani küfürlük hadiseyi her yapan kişiye kafir yaftası hemen vurulmaz. Kafir diye kime denir? Küfürde yerleşmiş olan kişiye. Kafir diye küfürde yerleşmiş olan. Artık ondan zevk alan kişiye denir. Zulmetmekten zevk alır diyor. Ne demek bu? Kafir kime derler? Küfürde kendini ifina eden kişiye derler. Yani bir adam küfürde öyle bir zevk alıyor ki... ...senin secdede aldığın zevk gibi zevk alıyor. Allah'a imandan zevk alan kişiye mümin denir. Allah'a küfürden zevk alan kişiye kafir denir. Yoksa hemen dinden çıktın kafir oldun falan denmez. Ne sürçül insanlarımız vardır. Günde yüz kere küfre girer çıkarız biz. Allah affetsin. Boşuna mı istifade ediyoruz Boşuna en az günde 40 kere İyyâken âbudü ve iyâken estayin diyoruz Günde en az 50-60 kere Boşuna mı kelime-i getiriyoruz tevhid ediyor Neden o? Evet zikretmek için Fakat aynı zamanda düştüğümüz durumdan sıyrılmak için Her küfrün kirine bulaşmış olan kişiye kafir denmez Küfürden zevk alan kişiye kafir İşte kafir bu Kulaklarını tıkamışlar Zulmettikçe o zulümden zevk alıyorlar Yani senin Kabe'yi tavaf ederken İftara 5-6 dakika kaldığında senin oruçluyken, gözyaşlarıyla secdeye kapanmışken senin aldığın zevki adam zulmederken alıyor. İşte öyle adama kafir denir. Küfürde kendini ifna eden kişiye kafir denir. İmanda kendini ifna edip Allah'la ihya olan kişiye de mümini kamil denir. Tamam mı? Bu tarifi, tarifi de şu saate kadar bizi bekleyenlere yapmış olalım. Boykota uğrayanlar dışarıdan fazla bir şey alamadıklarından... Haliyle şiddetli bir açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Öyle ki bazıları yiyecek bir şey bulamadıklarından ağaç yaprakları, hatta orada burada ele geçirdikleri kuru deri parçalarını ateşe tutup yemeye başladılar. Bununla birlikte... Yani cephede savaşta falan değil, kendi beldelerinde, kendi sokaklarında, kendi çarşılarında açlıkla imtihar olun. Ne demek ya? Ağacın kabuğunu yemek, kalmış deri parçalarını o süs eşyası vesaire falan gibi kullanılan deri, deri parçalarını, kurumuş deri parçalarını ateşe tutup yeme ihtiyacı zuhur etmiş Müslümanlar. Ne demek bu? Savaştasın, seferdesin, bu olabilecek hani insanın hakkına hayaline gelir. Şu zulüm, şu anlatılan zulüm tarihte hiçbir milletin başına gelmemiş. Kendi memleketlerinde kendi vatandaşları gibi gözüken insanlar tarafından getirildikleri nokta budur. Evet. Bununla birlikte Müslümanların bu haline acıyanlar da yok değildi. Bir gün Hazreti Hatice'nin kardeşinin oğlu Hakim bin Hizam bir deve yükü un göndererek onu Şibdeki sıkıntıdan kurtarmaya çalışmıştı. Yine bir gün kölesinin sırtında buğday yükletip halası Hazreti Hatice'ye götürüyordu. Yolda Ebu Cehil'e denk geldi. Ebu Cehil ona, sen haşim oğullarına yiyecek götürüyorsun öyle mi? ''Vallahi gidemezsin. Gitmeye kalkarsan bu hareketini Mekke'de açıklayıp seni rezil ederim.'' dedi. O sırada Ebu'l Bahteri yanlarına çıka geldi ve Ebu Cehil'i muaheze ederek... Evet, ''Azarlayarak yani, evet.'' ''Sana ne oluyor? Halasına bir miktar buğday götürmek isteyen bir insana mani olmak doğru değildir.'' diye konuştu. Ancak Ebu Cehil inat ve ısrarından vazgeçmiyordu. Bunun üzerine Ebu'l Bahteri ile birbirlerine girdiler.'' Ebul Bahteri eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle vurup onun başını yardı ve üzerine çullanıp yumruklamaya başladı. Yine bu meyanda akrabalık gayretiyle Haşimoğulları ve Müslümanlara yardımını esirgemeyenlerden biri de Hişam bin Amr bin Haris'ti. Birkaç kere müşriklerden habersiz Şib'de bulunanlara develerle yiyecek götürmüştü. Şimdi burada şunu da hemen zikretmek icap edin. Yahu... Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada. Böyle bir şey niye kabulleniyorlar ki? Efendim yemeğe mi ihtiyaçları olur, içmeye mi ihtiyaçları olur? Niye hacetleri görünmüyor ki? Diye bir sual akla gelebilir. Hani yeni yeni programı dinleyen kardeşlerimiz böyle düşünebilirler. Hadi eski dinleyicilerimiz biraz daha bunlara artık aşina oldu da zaten biliyorlar. Şunu söylemek lazım. Sevgide bile samimiyetin efendim ölçüsü yani dünyevi sevgilerde bile ölçüsü fedakarlık. Çok kıymetli bir şey alıyorlar. Çok kıymetli bir şey. Nedir o? Resulullah Efendimiz'i bağılarında, göğüslerinde, yanlarında barındırabilecek, başlarına taht edebilecek bir durumdalar. Kolay bir şey değil. Böyle bir imtihana maruz kalmadan, böyle bir sıkıntıyı çekmeden, böyle bir derdi taşımadan o baha, o kıymet ele geçmez. Hiçbir zaman şunu unutmayalım. Nimet külfetsiz olarak geliyorsa, sıkıntı ve meşakkatsiz geliyorsa gayret etmeden geliyorsa o nimetten insan şüphe etmeli. Acaba haram mı? Veyahut çok büyük bir imtihanda mıyım diye düşünmeli. Anlatabiliyor muyum? İkinci tarafı Allah Resulüne gerçek sevdalı olanları nasıl anlayacaksın? İşte tarih de kaydediyor. melekleri de kaydediyor. Bak işte kitapları da geçmiş. Öyle bir sahabi ki bir elleri yağda bir elleri balda değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir duasıyla bir hacetiyle bunu bertaraf edebilir miydi? Edebilirdi. Allah bu hale razı mıdır? Allah bu hale razı değildir. Fakat Allah onlardan razıdır. Mesele bu. Allah onların bu sıkıntıyı çekmenene razı değil. Fakat Allah onlardan razı. Manen şöyle bir sual sorulsa sahabe-i tercih yapmışlardır onlar. Siz Allah Teala'nın sizden razı olmasını mı istiyorsunuz yoksa başka şekilde razı olmak mı istiyorsunuz? Hayır biz Allah'ın bizden razı olmasını istiyoruz. Evet Allah sizden razı. Dedikten sonra sahabe-i kiram biz de o halde halimizden razıyız diyecek şekilde bu arızaları, bu sıkıntıları hiç görmezden geliyorlar. Üçüncü bir kısmı eğer her sıkıntı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizesiyle ve duasıyla bertaraf olsaydı hiçbir sıkıntı çekmeden sahabe-i kiram efendim bu yolda hizmetini yapmış olsaydı bize şöyle bir bahane çıkardı. Efendim biz bu zamanda sıkıntılara maruz kalıyoruz. Ee. E biz bu sıkıntıları çekiyoruz. O halde biz dini yaşamak mecburiyetinde de değiliz. Sıkıntı çekiyoruz. Bak onlar yaşamışlar ama hiçbir sıkıntı çekmemişler. Biraz ekonomik sıkıntı gördüklerinde hemen ferahlamışlar. Şu zulüm yapılmak istendiğinde hemen böyle olmuş. Şu savaşa gittiklerinde hemen muzaffer olmuşlar. Hiç şehit vermemişler. Hiç efendim yenilgi uğramamışlar. Hiç açlık çekmemişler. E şimdi biz bu zamanda nasıl dini yaşayalım diye konuşanlara bu mazeret hakkında ortadan kaldırmıştır Cenab-ı Hak. Bak onlar Resulullah'a yakında ama ağaç kabuklarını yiyorlardı. Kanlarına taş bağlıyorlar. Her türlü zulmü görüyorlardı. Yine ne ibadetten ne Allah'a imandan ne taatten zerre kadar ayrılmayı düşünmüyorlardı bile. Bırak yapmayı. Bunu düşünmüyorlardı bile. Dolayısıyla günümüzün mazeret kapıları da ne yapmış oluyor? Tamamen kapanmış oluyor. Hem de ta ebediyete kadar. Boykota uğrayanların ihtiyaçlarını gidermek için... ...başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Ebu Talip ve Hazreti Hatice var yoklarını harcadılar. Fakat yine de onları açlık ve kıtlıktan kurtaramadılar. Şib'de korkunç bir hüküm sürmeye başlamıştı. Bütün bunlar niçin yapılıyordu? Tek şey için... Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi teslim almak. Müşrikler bu tarz bir tatbikatla maksatlarına erişeceklerini zannediyordu. Ne var ki hadise tamamen arzularının aksine tecelli etti. Öyle ki Müslümanlar ve oğulları bu abluka devresinde Efendimiz'i korumaya ve muhtemel tehlikelere karşı muhafazaya son derece dikkat ediyorlardı. Hatta Ebu Talip herhangi bir suikaste maruz kalabileceği ihtimaline binaen geceleri Peygamberimiz'i yanına alıyor veya adamlarıyla bekletiyordu. Sadık, sadık, sadık insanlar. Evet. Bihset'in 7. senesi Muharrem ayı başında başlatılan bu boykot tam 3 sene sürdü. Bu zaman zarfında müşriklerin Müslümanlara çektirdikleri sıkıntı, açlık ve kıtlık da İslam'ın gelişmesine engel olamadı resul Ekrem Efendimiz bütün bu sıkıntılı ve ağır şartlar altında yine tebliğ vazifesini hakkıyla ifa ediyor, akrabalarına, Haşimoğullarına iman ve İslam'ı anlatmaktan bir an dahi geri durmuyordu. Evet, devam edelim bakalım. Belki boykot kalkar değil mi? Boykot uygulamasının üçüncü senesiydi. Cenab-ı Hak, müşriklerin Kabe içine astıkları malum sahifeye bir kurt musallat etti ve durumu vahiy ile Resulüne bildirdi. İşte şimdi bir kurtçuk kağıdı efendim onların mukaddes saydıkları ahidnameyi çok çok üzerlerine <gülüyor> yeminler ettikleri, kasemler ettikleri, bütün ahalilerini kayıtladıkları, kayda bağladıkları ve bunu da mukaddes göstermek için Kabe'nin duvarına astıkları şeyi ufacıcık bir hayvancıkla, kurtçukla. Ne yapıyor Hazreti Allah? Bertaraf ediyor. Allah'ın adetidir. Şu son dakikalarımızda şunu hatırlatalım. Dünya saltanatına mağrur olup zulme, zalimliğe efendim soyunan, e, böyle insanları inim inim inleten ve kudretiyle başkalarıyla dalga geçenleri Hazreti Allah en zayıf olan şeylerle tepele. Nemrud'u öldüren topal bir sivrisinektir. ...Allah sinekleri oldu gibi üzerine sevk ediyor... ...bütün askeri perişan ediyor... ...derler ki da ...hani topal bir sivrisinek varmış böyle... ...yarım yamalak uçuyor... ...ben ne yapacağım ki beni orduya bile almazlar... ...diye düşünüyormuş... ...Allah Teala buyurmuş ki sana en büyük vazifeyi vereceğim... ...yani en büyük vazife derken... olduğu sevk etme gayesine... ...göre en büyük vazife... ...yoksa bin nemludun gitmesi çok büyük bir şey değil... ...adi süfri bir hadise... Geliyor Nemrut'un kulağından içeri giriyor. Nemrut sağında solunda iki tane adam tutarmış. Çok ağrıdığı zaman işaret edermiş. Kafasına vururlarmış tokmakla. Başladı dermiş vurun ağrım geçmiyor. Bir oradan tokmak bir buradan tokmak. En sonunda beyni hurda haş olmuş. Beyin sesinin beyin kanamasından gidişi hadisesi. Böyle en kuvvetli gibi gözükenler en zayıfla tepeler Hz. Allah. Burada da üzerlerine büyük büyük şeyleri inşa ettikleri, kendi düzenlerini ona göre kurdukları bir şey, ufacık bir şey musalet eder Hazreti Allah. Ama ne oldu? Yok verdi, bitti, bu kadarcık. Allah ders verir. Ne kadar süfri olduklarını, ne kadar basit şeyler olduklarını göstermek üzere, ordusundan en küçük bir nefere ve en büyük gibi gözüken kişiyi tepelettirir. Boykotun kaldırılması hadisesinde de Cenab-ı Hak bu ahitnameyi bir kurduyla, kurtçukla, e, tahrip edildiği hadisesini Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize haber veriyor. <Gülüyor>